Elhamdülillahi lezî hedâna لهâdâ ve mâ kûnûnâ l'nehtâdî leulân hedâna Allah ve mâ teufînî ve'a'tı sâmi illâ billâh lequad jâet rüsûlü râbbina bilhaq sallû alâ râsûluna muhammed allâhuum sallâ alâ seyidina sallû alâ tabîb-i kulûbuna muhammed allâhuum sallâ alâ seyidina muhammed sallû alâ şefî'i zunûbina muhammed allâhuum sallâ alâ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحطرون بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم ما عندتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رأوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه العرش العظيم صلى الله تعالى. <telefonden> Salam alaikum ya sidi <passieren> Muhammed, jazallahu taala na na Muhammed, sallallahu taala alemsellem ahve alhamdulillah yedir. En amalina abn biri na, uhabibi Muhammed, sallallahu taala ve fil ve fil fil Rabbimiz tebarak ve taala verdi nefesleri, verdi nimetleri. Kendi taatı yolunda harcamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Verdiği imkanları ve nimetleri kendisine isyan ve masiyet yollarında harcamaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Nefsin köleliğinden, şeytanın esaretinden bizleri azâd eylesin. Amin. Sallâ Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem. Her geçen gün Sa'at belki bizi sevindiriyor. Yani bir hedeflerimiz var işte. insanlar bazı kere üç ay geçse istiyorlar. işte ona göre artık tatile mi gidecekler? Veyahut işte bir sene geçsin istiyor, askerliğimi bitirecekler? Veyahut işte şu gün gelse istiyorlar. Evlenecekler mi? Bilmiyorum. Herkesin bir planı var. O planı istediği bir şeyse onun bir an evvel geçip o güne kavuşmak istiyorlar. insanlar cahildirler. E, Hakikaten gafildirler. Onun için e, şimdi belki bazıları bayrama kavuşmak istiyor hemen. Işte, neyse derdi zoru. Halbuki çok büyük bir zarar oluyor. Yani her geçen vakit, her geçen saat, hele ki ibadetle, zikirle de geçmediyse e, bir daha da telafi edilemeyecek derecede zararlar get getiriyor bize. Onun için çabuk geçse, hızlı geçse, şu gün gelse bunların bir manası yok. Kendimiz geçiyoruz, içimiz geçiyor. Yaşımız geçiyor, ömrümüz geçiyor, nefeslerimiz tükeniyor. <Sessizlik> Yesurul mer'a ma zahaba leyli fe kana zahabuhun lehu dehâba. Ne buyurmuşlar? Ki bazı gecelerin geçmesi kişiyi sevindiriyor. Hani hastaysa da zaten inliyorsam inliyorsa o da ve sabah olsa da ister. Ki Ge gecelerin geçmesi kişiyi sevindiriyor halbuki onların geçmesi Kendisinin de geçmesi oluyor. Ama onu anlamıyor, idrak etmiyor. Her doğan sabah, güneş ve gün bize nida ediyor. Bize sesleniyor ve şahidin ve meşhud. Şahide yemin ederim, şahitlik yapılana yemin ederim. Gece şahit, gündüz şahit. Bizim onlarda neler yaptıklarımıza dair. Yani Allah'ımızın huzurunda Şahitlik edecekler. E tabi aylar da şahit. Ramazan-ı Şerif çıkınca şahitlik edecek. Şaban-ı Şerif çıktı. Bizim hakkımızda ne dedi Mevla'ya? Şahit. Her gün doğuyor, nesebi tefsirinde bu hadis-i şerifi zikreder. Her doğan gün e, kullara ida eder. Yani seslenir. Rabbim kalp kulaklarımızı duyar hale getirsin. Amin. En yevmun cedid ve alâ mâ te'amelu fiyye şehid fe gtenimni fe lev gâbet şemsi lem kıyame. Her gün keşke bunu duysak. Yani bunun Türkçesini işte diyorum ve telefona falan bir şey okusak da o bize dese. Her gün güneş doğduğunda, hani güneş doğduğunda haber ediyor ya ezan takvimleri. Güneş doğdu diye. Böyle boşuna fuzuli sesler çıkartacağına böyle bir şey söylecek. Ne diyor? Ben yepyeni bir günüm. Ben de neler yapacağına şahidim. Öyleyse beni ganimet bil. Bu akşam güneşin batarsa, kıyamet gününe kadar bir daha bana yetişemezsin. Yani geri gelmeyeceğim. Ve bugün de yapacağın günahlarla, cevaplarla birlikte bunun dosyası, defteri kapanacak. Bunu neyle bir daha telafi edeceksin? Bunda kaçırdığın zikirleri, ibadetleri neyle yapacaksın? Bunda işlediğin günahları nasıl sildireceksin? Tabii var Allah'tan tevbe kapısı açık falan ama o günün şeyi gitti. Bereketinden, rahmetinden mahrum olmak var. Gece de ona gece O halde biz işte gece geçsin, ay geçsin, yıl geçsin çocuklar Büyümek isterler, zavallılar, yazık, yazık onlara. Ben şimdi aklım başımda olsa geri dönmek isterim. büyüdümde ne oldu, hiçbir şey olmadı. Çocukluğuma dönmek isterim. Ama bu akılla, bu akılla dönmek isterim. Kim neler yapardım daha. Gevşeklik ettiğim vakitleri, saatleri daha doldururdum. Efendim, hafızlığı daha küçük yapardım, biraz geç yaptım, mesela. Elhamdülillah bilerek kaza bırakmamışız ama derlerdi, işte buluğa ermek var, öyle yaşlılar, bir acayip tabirler, kullanırlardı bu buluğa ermekle ilgili falan. Bizde bir şeyden haberimiz yok tabi, dokuz yaşlarımızda, on yaşlarımızda. Tabi namazımızı falan kılıyoruz bu işleri, biliyoruz ama hep derdim, ya ne zaman bu eriliyor, nasıl eriliyor, onu da bilmeyen adam da nasıl erildiğini de bilmiyor tabi. Tatbikatlı gösterecek kimsenin hali yok. E bu sefer o hali bekliyorsun ama beklemeden evvelde, ya günahlarımız şimdi yazılmıyor falan. Ne olacak? O sonra yazılmaya başlayacak. Bizim çocukluğumuzda tabi öyle oldu yani birkaç sene ben böyle biliyorum, 8-9 yaşlarından itibaren biliyorum. Ortalama işte 11-12 yaşlarında loğa erdik. Yani bu, öyle bir hazırlanana yazacağız ki efendim kendimizi ona hazırlıyoruz ki işte buluğa erdiğimiz andan sonra hiç günah yazdırmamak üzere efendim e, kendimizi programladık Göya falan. Ama oho bulu verdikten sonra efendim akıl başta mı kalıyor? Sen aklın başındayken o kararı veriyorsun. Tabii şehvet geldiği zaman, şehvet aklı bastırdığı zaman. E, nefsani istekler insanın başına vurduğu zaman aklının üçte ikisi gider. E, zaten üçte üç akıllan yolunu göremeyen adam üçte ikisi gitti mi bu adam ne yapacak üçte birler tövbe gider. Bunları yaşadık. Ama tabii ki bu ne zaman ereceğiz, e, erdiğimiz andan sonra günah işlememek deftere bir günah yazdırmamak şeyi e, şuuru iyi bir şuur. Şimdiki çocuklara bu şuur hiç verilemiyor. Bizim çocukluğumuzda bu şuur verilmişti. Ama nereden verilmişti? O i̇şte, işte Hazretleri'nin ihmanların, cemaatın arasında olmaktan almıştık biz de. O zaman da olanlar hep bu şuurda değildi. Ama şimdiye kadar ne günahlar ettik, ne çanaklar kırdık, ne sütler döktük. Yine tabii tevbe kapısı açık, ondan dolayı devamlı istiğif var. Şimdi de ondayız. O moda geçtik şimdi. Baktık ki günah işlemeden duramadık. Günahsız olamadık. Sol tarafa hiç yazdırmayacağız. Beceremedik bunu biz. Evet, işte. Peygamberler bunda muvaffak olurlar. Onlar masumdurlar. Geri kalan Allah'tan da vardır. Ama Allah'tan da bazı zatlardır. Ya Rab, bana günah nasip etme. O diyor Ya Rab, bana günah nasip etme. O diyor bana masiyetten beni muhafaza et. Mevla öyle nide velilerden birine. Bütün kullarımız bizden günahsızlık istiyor. Eğer biz bunları kabul edersek ya biz kimi edeceğiz Bizim de affı mağfiret sıfatlarımızı iptal mi ettireceksiniz? Onun için biz ısmet sıfatını enbiyaya verdik. Geri kalan velilere vermedik. Velilerde de günah olur. E sahabede de olur dedik geçen gün. Ki olmuştur. Ama meseleni günahta ısrar etmezler. Günahta devam etmezler. Tevbe ederler. İstiğfar ederler. Nadim olurlar. Telafi ederler. Tedarik ederler. Yırtığı yamarlar. Devamlı tetikte olurlar. Mesele o. Ama Allah muhafaza düşmanların halini hiç sorma. Düşmanlar günah işlerler, pişman da olmazlar, zevk de alırlar, mutlu da olurlar, ah bir daha bu günaha ne zaman işleyeceğiz diye de vakit de ararlar, fırsat da kollarlar. Hiç bir zerre kadar niye bunu yaptım yav diye üzülmezler, üzüntü de yok. Bunlar Allah'ın dostu olamazlar. Bunlar zaten doğru dürüst Müslüman da olamazlar. Müslüman günahtan memnun olamaz. Mahzun olur. Hiç olmazsa bu dengeyi sağlamak lazım. Ama tabii bugünlere geldik. Artık herkes bir yaşa geldi. İçinizde benden çok gençler var. İstemezsinler yaşlanmayı. Günler çabuk geçsin istemezsinler. Bir an evvel tedarik görmeye baksınlar. Efendim, fırsattan istifade etmeye baksınlar. Çünkü Ölümün ne vakit geleceğine tahdit koymamışlar, hakkımızda belli değildir. Ondan dolayı bir anda bizim bütün amel defterimiz kapanabilir. Bak biz bu gece bir teravih kılma imkanına sahibiz, yaşarsak inşallah. E biz efendim, oruç tutuyorsun, yarınki gün orucu belli değil, ölürsen nasip değil. Bir Sübhane Allah diyemezsin, bir La İlahe İll'Allah ya. Burada bu kadar müjdeler var. Yani gökler, yerler arasının dolusunun sevabı bir dakikada bir, bir dakikada kaç tane? Gök yer arası dolusunu doldurabilecek kadar. Mizanı doldurmak bu kadar. Tabi ihlas şartı var, şuur var, ayrı bir şey. Ama zikirler bu kadar kolay. Dualar bu kadar kolay. E şimdi böyle bir dünyada bir de allah Teala bize çok imkanlar verdi. İnsanlar perişan hallerdeyken, çok zor durumlardayken, Bak Doğu Türkistan 15 senedir oruç yasak. Orur 14 senedir oruç yasak ya. teravi yasak. Namaz yasak. Kendi evinde belki gizli kılıyor. Nasıl bir zorluk ya? Bizde ne bu bolluk var? Camiler boş. Bizde de böyle bir rezillik var. Ondan sonra be. Myanmar'ı görüyorsun. Adamlar doğranıyorlar, keçiliyorlar. Filistin gazze öyle açık hava yapışan, camilerini bütün İsrail yıktı, geçirdi, ne cami bıraktı ne bir şey. İkide bir bombalıyor, ondan sonra efendim, perişan yani. Dünyanın her tarafında, İslam alemi, ehli sünnet, Müslümanlar, Suriye'yi görüyorsun bütün millet, perişan, çadırlarda muhacib. İftarı nasıl, sahuru nasıl, teravisi nasıl, zor halleri var. Bize Mevla bu kadar kolaylık, bu kadar imkan, bu kadar fırsat, sıhhat afiyet, bolluk nimet vermişken, bunun yani, şükrünü ifa etmek lazım. Nankörlük etmemek lazım. Onun için de zevke, keyfe kaçmamak lazım. İbadeti artırmak lazım, hele Ramazan-ı Şerif. Zikri artırmak lazım. Duayı artırmak lazım. O müşküman kardeşlerimize halini hep hatırlamak lazım. Acımak lazım. Acıyan Allah acır Celle Celaluhu. Merhamet lazım. Bir de işte ölümü hep hesaba katarak ne zaman gelir diye tetikte olmak lazım. Günah üzere yani günahsız duramıyoruz madem, günahta ısrar etmemek ve günah üzere uzun kalmamak hemen istiğfar, hemen فَاستَغْفَرُوا ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينِ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتَنْ Allah Teala dostlarını sayıyor o ayet-i kerimede. Hatta yukarıdan gelirsek yani عُدَّتِّ الْمُتَّقِينَ Cennet takva sahipleri için hazırlandı. Hazırlanacak değil. Hazırlandı. Cennet bekliyor. Ramazan-ı Şerif girince Kapıları açıldı da, olmayan yerin kapısı açılır mı? Hadis-i şeriftir. Ondan sonra huriler, hizmetçiler, e, cennetin efendim e, mürettebatı diyelim. Hepsi hazırlanmış. Hepsi e, köşklerin kulelerine çıkmışlar. Hadis-i şerif bunlar hep. Ramazan girdiği zaman onlar kendilerine müşteri ararlar. Yani huriler diyor, elmin min khatibin Allah'tan bizi isteyen var mı? Bizi onunla evlendirsin. Müşteri arıyorlar. E salih bir insana nasip olan, takva sahibi bir insan bu hadis-i şeriftir. Ondan sonra efendim e, cennetin köşkler, saraylar her taraf zinetlenmiş, donanmış, kuşanmış. Adamlarını bekliyor vaziyette. Cennet hazırlandı takva sahipleri için. İşte hep geliyor geliyor. Dersler haramlardan sakınma meselesine geliyor. Şimdi onu tarif ediyor. Kimdir onlar? Ledine unfikoo darlıkta da verirler, bollukta da verirler. Bollukta herkes verir. Darlıkta vermek adam işi. Er herkes, herkes verir yani. Erkek, hakiki erkek, ricalüllah'tan olsa, ricalüllah tuliim ticaretün ve labeye Ticaret, alışveriş, kendisini zikirden engellemeyen, rical, erkek pehlivanlar var. Onlar darlıkta da verirler. <gülüyor> Öfkelerini yutanlar, işte dedik oruçluyken sinirlenmeyin, sinirlenirseniz yutun, yutkunun, bastırın, içinize atın, dışarı fırlatmayın, bağırmayın, çağırmayın, çövüp saymayın dedik geçenler. Öfkelerini yutanlar, <gülüyor> insanların hatalarını görmezden gelenler, affedenler, çok güzel bir şey bu affetmek işi ya. İyi bir duygu yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem affetti, peygamberler affetti, kendilerine neler yapanlar, kendilerine savaşanları tabii ki Allah'ın yoluna gelmek şartıyla tabii. Müslüman olmak kaydıyla tabii. Bunlar ayrı bir şey. Hazreti Vahşi amcasını e, şehit etti ama Müslüman olunca da sahabeden oldu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunu. E, kin tutar mı? Haşa! En büyük günahlardan peygamberden ne arar? Ama o da tabi Müslüman olacak. Müslüman olduğu vakit affam, müstahak olur. E, veyahut da adam, işte Ali Efendi babamızın buyurduğu gibi, Allah makul Peygamber'ime ümmet olmak. Yani el-i sünnet itikadında olmak lazım. İşte i sünnet itikadında olmayan bir adamdır. Neyini edeceğiz Onu affetmek bizim elimizde değil, bizim hakkımız da değil. Ama şahsi şeylerden bahsediyorum. İnsanları affedenler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Allah iyilik edenleri sever, güzel amel işleyenleri sever, ihsan makamında olanları sever, Tabi yani derin mana odur. i̇hsan ve sen de Allah ki ancak teravüfe ilim تكون teravüf inu İhsan tasavvufun aslı esasıdır. Hadis-i şerif sahipte geçer. Cibril ile Emin hadisidir. Gelmiştir. insan şekline girmiştir. Dizlerini efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in dizlerine dayamış ve ona iman nedir sormuştur. Bilmez misin gibi sormuştur. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, iman şartlarını sayınca da sadekte doğru söyledin deyince Sahabe-i şaşıp kalmışlar, zaten yakından olsa tanırdık, tanımamışlar. Uzaktan gelince, üzerinde toz toprak yoldan gelme eseri olur, öyle de bir şey yok. beyaz süt beyaz, kir yok, leke yok, nokta yok. Bu nasıl bir zattır demişler, şaşırıp kalmışlar. E bir de şimdi sorunca, cevabını da alınca, doğru söylediğinde deyince, ya bu nasıl bir şey peygamber ediyor ki doğru söyledin? Yani bilmez gibi soruyor, bilmiş gibi tasdik ediyor. Sonra İslam'ı sormuştur, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam şartlan saymıştır meşhur hadis Cibril hadisi diye geçiyor tabi tafsilatı çoktur ama onu da sadak de yine doğru söyledin demiştir sonra mel ihsan ihsan nedir peki sahabe-i da o zaman ilk duydular imanı İslam'ı bilirdiler de bu ihsan burada çıktı İhsan nedir lukat manası iyilik etmek lukat manası fakire yardım ettin para verdin İhsan ettin yani çoluğun çocuğuna bir şeyler rızık mızık getirin ihsan ettin, i̇hsan ettin. iyilik ettin İyi amel ettin. iyi davranış da buna bile. Yüzüne güldün adamın. işte efendim onu teselli ettim falan falan taziye ettim falan. Bu da ihsan, iyi muamele, güzellik yaptın falan. Bunlar geniş yorumlanabilir. Ama burada tasavvufun esasat iman, İslam, ne gel tasavvuf. Yani ilim amel ihlas gibi bir şey. İlim iman ilimde kalıyor. Yani bilmek, inanmak, bilmek. İslam amele dökülüyor iş. Işte. Namaz, oruç, ceket. zekat. İhsan ihlas yani sırf Allah için yapmak. Ya sırf Allah için yapmak için ne lazım? Bilinç lazım. Bir şuur lazım. İfsan makamı nedir? Ne buyurdu cevapta? Sen Allah'a kulluk ederken. Yani işte oruçta bu biraz zor. Çünkü 12 saat, 14 saat oruç devamlı Allah'ı görüyorsun gibi oruç tut. O <gülüyor> biraz zor. Ama bari namazda bunu, yani namaz 5 dakika, 10 dakika. Teravih işte 20 dakika, 30 dakika. Yatsıyla, vitil ile e, 40 dakika falan tutar. E, bu namazı kılarken Allah'ı görüyorsun gibi ona ibadet edeceksin. oruçta zor. İhsan üzere oruç tutalım arkadaşlar desek şimdi. Adam 12 saat Mevla'yı görü gibi nasıl duracak? Zaten öyle dursa e, uçar. Bulamayız ki burada. Gitti baktın. Hacı nerede uçmuş? Tabii. Yani ihsan hali devam etse Hazretleri sor, teala, dedi, Hanzale Hazretleri'ne soru, <gülüyor> Radıyallahu Teala'nın dedi, ''Nafaka Hanzale'' geldi, meleklerin yıkadığı zat. Dedi, ''Ya Rasulallah, Hanzale münafık oldu.'' Cık, ne mübarek adamdı sahabe-i kiram. Dedi, ''Deme öyle ya, niye öyle konuşuyorsun?'' Dedi ''Nafaka Hanzale ya, ben tam münafık oldum.'' diyor. ''Niye'' dedi, böyle konuşuyorsun. <gülüyor> Halbuki o munafıklık ağır bir şey, kafirlikten beter. Ama o manada demiyor da, e, ''Niye öyle diyorsun?'' soruyor ona. Dedi ''Ya Rasulallah, senin sohbetinde Dünyayı unutuyorum, hanımı unutuyorum, çocukları unutuyorum, evi barkı unutuyorum, alacağı borcu unutuyorum, her şeyi unutuyorum. Sohbet bitiyor, çıkıyorum, yine dalıyorum, gaflete düşüyorum. E, bu dediği iki yüzlülük değil midir yani? Sohbette başka, dışarıda başka oluyorum. O zaman münafık oluyorum ben. Onlar böyle güzel sormasalar demeseler bunların çoğunu anlayamayacağım. Ne buyurdu sallallahu sen? Ey han siz benim huzurumda sohbette olduğunuz gibi işte diyelim ihsan halinden bahsediyor. Allah görür gibi hal gelmiş ona sohbette. Efendi Hazretleri diyordu ya ala efendi baba sohbet yaparken bize bazı kere 3-4 saat sürüyordu sohbet. Pazar sohbeti. Hani kemiyle Beykoz'a sohbete geçiyordu. Öğlen namazındaydı o zaman sohbet Efendi Hazretleri. Yani diyordu bazı kere bir abdest alıp evden Beykoz'a öğlene zor yetişiyordum. Yani vapurlan gidiyor ama. O zamanlar köprü yok. 50'li yıllar. Vapurla gidiyor yani. Gider. Yani demek ki öğlene bir saat kalaya kadar, bir buçuk saat kalaya kadar konuşuyor. Sabah namazından. Sonra. Öyle bir sohbet ederdi bize Mevla'yı öyle bir anlatırdı allah Teala. İşte isimlerini, sıfatlarını, ayetler, hadisler falan filan. Biz böyle olurduk ki sohbette diyor. Şimdi perdeyi açacak bize Allah'a gösterecek. ''O hale getiriyordu bizi.'' diyor. ''Nerede?'' Ali Efendi. ''Nerede bulsun bir de Ali Adel Efendi?'' ''Kaddesallâhu aleyhi ''Gitti.'' Efe de öyle sohbet ederdi tabii. Biz de öyle sohbetlere rastladık. Rastladık yani. Peki, her sohbette aynı hal, tadı alamayabiliriz. Kendimizden kaynaklı. Ama bazen demek bizim de iyi tarafımıza denk gelmiş, boş kalple dinlemişiz, ihlaslıymışız demek. Bazı öyle sohbetler oldu yani. Her şeyi feda edebiliriz yani. Canımızı verecek hale geldik mesela. Öyle bize sohbetler ediyordu Efendimizleri. Genelde umumda da ediyordu. Herkes kabına göre doldurur. E, efendim şimdi Efendimiz ne buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem? Ey Hanzale benim huzurumda, sohbetimde olduğunuz hali muhafaza etseydiniz le sâfahatkümül melâiketü ciharan. Hatta bir büyütüküm de var biri rivayet. O zaman zaten melekler, dedim de hacı uçar diye. Melekler açıkça gelip sizle musafaha derdiler. Yolda melek gelirdi, ver elini bakalım sen ne mübarek adamsın. Sohbetteki huzuru dışarıda da devam ettirebiliyorsun. Hadi seninle musafaha edelim. Hatta evinize melekler gelirdi, alenen melekleri de görürdünüz, gözünüzle görürdünüz ve musafaha derdiniz. Ama dedi hanzale, ve bu çok önemlidir, ve lakin yevmen fe yevmen. Ey Hanzale, bir gün öyle, bir gün böyle. Bir saat öyle, bir saat böyle. Yani benim huzurumdaki şeyi aramayın. Öyle de olursa hanımın suratına bakmasın ebedi. E hanımın ihtiyacı var. Çocuğa bakmasın, komşuya bakmasın, dükkana gitmesin. Bütün işler dünya kalır. Onun için ey Hanzale, bazı öyle, bazı. Böyle. Hazreti Ali Efendimiz, "Radihu hada'l kulube sa'atan Bu kalpleri de çok zora getirmeyin. Zorlarsanız kör olur. Yani hani inzivaya çekileyim, riyazat, susuz uykusuz, hayvani gıda yemeyeyim, e tamam. İşte erbayne gireyim, çileye 40 gün, yani işte o işler büyük velilerin işleridir ama senin benim gibi adamların bu şekilde zorlama yapmaları da uygun değildir. Çünkü kör olur. Kör olursa hepten namazla bırakır, çıkar. Kalpleri rahatlatın. Yani rahatlatın işte o kaside meseleleri. Kaside dinliyorsa, bazı kere insan çok aşırı feyiz gelirse, feyizden de dayanamayacak hallere gelirse, arada bir kaside, kaside. Bir rahatlatın, kendinizde bir tıkanıklık anlıyorsan, sıkıntı. Kalpleri ara sıra rahatlatın. Ama meşru şeyle rahatlatacaksın tabii. Hanımından şakalaşırsın, bir fıkra anlatırsın, kıymet dedikodu olmayan, müstehcen olmayan. Yani bu şakalaşmalar, gülmeler, etmeler bunların da payı var. Niçin var? Kalpleri rahatlatın çünkü zaten öyle olduğu zaman bir daha neyi arıyorsun ya bir derse oturayım ya bir feyzleneyim çünkü hep aynı feyz olduğu zaman kapıda kevser şarabı aksa kıymeti olmaz devamlı olduğu için velakadir alil maile di damecariya ala baba bir insanın ve inkâni kervser diyor İmam pues. nope. kapında diyor kevser şarabı aksa devamlı aktığı için kıymeti olmaz hallerde bir gider gelir. İşte her namazda aynı feyiz olsa biraz. Bazı kere bir kapuz hali. Kapuz yani tutukluk, manen tutukluk, sıkıntı. Allah Allah. Ama ondan sonra bir feyiz geldiği zaman da uçuşa geçiyorsun yani. Allah Allah diyorsun. Mevla bilir işini. Sen feyiz içinde ibadet etme. Sen Allah için ibadet et. İhlas üzere ibadet et. İhsan nedir? Sen Allah görüyorsun gibi ona ibadet etme. E sen onu göremiyorsan ki göremiyorsun, o zaman onun seni gördüğünü kesin bilmen ve itikad etmendir ki Rabbim beni görüyor. Görüyor. O beni görüyorsa ben onu görmesem de ben onu görüyor gibi oluyorum. Müşahede hali. Yine dün anlatılan şeye, makama döndü. İşte ihsan budur. Allah Teala o muhsin kullarını sever. E şimdi bu yine çıtanın en yükseği bu. Mevla'yı görür gibi ibadet edebilen kullarını sever dersek. Ama genel manada iyilik sahibi kulları sever. Şimdi nereden geldik? Devam ediyoruz. Ellezine ilafeen ve fahşetan. Buradan geldik yani. Muhsin buradan geçti. Benim kullarım, takva sahipleri cennet onlar için hazırlanmış, donanmış. Bekliyor ne zaman gelecekler? Kimdir bunlar? Bak, günah işlemezler demiyor. Bir müstehcen iş, fuhş, çirkin iş, günah yaptıkları zaman. Şimdi burada büyük günahlara işaret ediyor. Demek ki bir insan büyük günah yapmakla müttakilikten hemen ne olmaz? Dışarı atılmaz. Çünkü sahabe-i da bazılarında büyük günahlar sudur etmiştir. Yani efendi hazretlerimizin tabiriyle kolu kesilen var recmedilen var Ne demek istiyordu efendi hazretleri? Konuşmanın da bir usulü adabı var. Onun için böyle konuşuyordu. O zaman ne oldu? Sahabe müttakilerin zirvesi Mesele nedir? Mesele o günahta devam etmemektir Israrcı olmamaktır Şimdi Ayete baksana müttaki kullardan bahsediyor Cennet hazırlandı onlara diyor Çünkü kuluz kul Nasıl günahsız oluyor? Bir forş yaptıkları zaman Yani bu büyük günahların hepsi Zekat vermemek gibi de buna girer اَشْشَيْطَانُ يُعَدِكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءُ Şeytan sizi fakirlikle korkutur, size fuhuşu emreder, diyor Bekara Suresi. O ayetteki fuş nedir? Cimriliktir. Çünkü fakirlikle korkutur ne demek? Zekat verme, fitre verme, fakir olursun diyor seni, tehdit ediyor seni. Sonra diyor, emre emrediyor. Halbuki oradaki fuş ne demek? Zina değil. Oradaki fuş fakirlikle korkutur, fuşu emreder. En çirkin iş demek. En çirkin iş nedir? E fakirin hakkı senin malında gasp zekatı vermeyerek. O halbuki fakirin hakkıydı. Ve fiyem valim hakkum malum lissâil vel mahrum Zenginlerin mallarında ne var? Bilinen hak var. Kim için? İsteyen için, mahrum için. İşte zekatın masrifleri bellidir. Kaç kısım insana verileceği. E şimdi zekat hesap işi. E, vermemek tehlike. Kebair, büyük günah, kadınların altınlarında yani takıların altın ve gümüş sadece bahsediyoruz. Platin olsa zekat yok. Platin de zekat yokmuş. Beyaz altın olsa beyaz altının 51'i içindeki 51'i yani bir fazlası altınsa zekat var. Ama 51'i platinse veya başka bir madenden beyazlatılmışsa zekata tabi değil. Versen verdi Tabi değil. Ben sana fetva vermekle mükellef. E kadınların takılarında var. Şafii mezhebinde yok ama Hanefi'de var. Biz Hanefiyiz. Namazda Hanefi, abdeste Hanefi. Biz zekata geldi mi ben Şafii'ye mi geçsem acaba? Geçersin ama ondan sonra orada da başka meseleler çıkar başına. Ondan sonra Hanefi'ye geçeyim diye bir daha benden izin istersin. Ondan sonra böyle olur mu kardeşim burası? Ee, oraya geç buraya geç olmaz. Zaruret yok bir şey yok. Zavretin yok ki senin şimdi. Ne olacak? Paraya dokundu hoca efendi onun için. 40 senelik mezhebimi değişeceğim. Görüyor musun ya? Bin lira için. Ne ayıp şey ya. Niye değişiyorsun? Ha, Bu ceket hesapları var. Birçok insan bu ceket hesabını doğru dürüst yapmıyor. Ne zaman nisaba malik oldum? Haberim yok. E haberin yoksa ne zaman hesap yapıyorsun, veriyorsun her şeyi? Ramazan'dan Ramazan. Ya seninle şevvalde olduysan nisaba malik Öyle gidince kaç senede bir, bir zekat arada kaynamış olacak. Bir arada, o arada mal girmişse nisabına fazladan, onu vermemiş olacaksın. E, sıkıntı. Eee nisabı, onun için nisabı ne zaman malik olduğunu bilmeyenlere Hocaefendiler tavsiye ediyoruz ki diyorlar fıkıhçılar. Diyorlar ki, bir sene artı zekat verin. Yani bir kere, bir kere artı verirseniz, ondan sonra ben Ramazan'ın yirmisini baz aldım. De itibar ettim dersiniz. Yirmisinden yirmisine de elinizde ne var ne yok gelen çıkan şey dersiniz. Her sene yirmiye itibar edersiniz. Ama sen hangi günün sabah malik oldun? Belli Bazısı şuradan belli oluyor. Ev satmış, oradan ee, para gelmiş ona. O sattığı tapudan mesela işleme bakıyor. O zamana kadar da param yoktu. O işlemin oldu. Ha bak dedi. Martın 17'si. Ne oldu bu? 26 evvel oldu. Ha 26 cemaziyelivel senin her sene hesabını yapacaksın. Zekatın hepsini vermen gerekmiyor o gün. Hesabın o gün yapacaksın. 26 cemaziyelevvel Nisaba malgol. Bir sene geçecek şart. Bir sene geçti. Geldi bir daha sene 26 cemaziyelivel. 26 cemaziyelivel. Elimde ne var? 100 bin lira kalmıştı efendim. E 100 bin lira nisap, kat kat nisap. E Dolayısıyla sen nisaptan düşmemişsin. Yani arada harcamamışsın. Bir şey almamışsın, bir şey etmemişsin. Araba alsaydın gitseydi para, o zekattan düşseydi olur ama zekat şimdi e, 80 gram altın, 80 gram altın kaç lira ki? 9, 9 bin lira mı? 10 bin lira mı? He? 8 bin lira. Ee 8 bin liraya tan aşağı düşeceksin de nisaptan düşesin. Ama sen daha 30 harcamışsın, 40 harcamışsın, daha 40 var burada. E bu nedir? Nisabın altına inmemiş, inmediyse Geldi bu sene Cemaziyel 26. Ne oldu buraya? Ee, Nisabat sahipsin. O halde sen zekata tabi oldun. Vermen lazım. Ha arada verebilirsin. Köyden biri gelecek. Teyzeme gideceğim. İşte fakir birine vereceğim. Şu an o gün vermen lüzum yok. O gün ayırman lazım diyor İmam-ı Rabbani. O gün ayırmadın, paranı pisliğe karıştırdın. Zekat milletin hakkını kullandın diyor. Bak şimdi inceliklere... O gün ayıracan diyor. Ayıracan. Kenara koyacan diyor bu zekat. Niye göre hesap yapacan? Hiç. Yok. Bir şey yok. 40'ta bir. Sen burada baktın efendim. Ee, günü doldu. Kaç tane benim zekatım oldu? 100 bin lira param var duruyor. 2.500 lira ben buradan para ayırmam lazım. Bunu o gün ayırman lazım. O gün ayırdıktan sonra 500'ünü birine verdim bir ay sonra. İki ay sonra bin verdim bir fakir geldi. Bekliyordun köyden gelecekti, bayramda biri gelecekti falan. Tamam, para ayrı dursun ama. Çalıştırıp kullanma, faydalanma o paradan. Bunu söylüyor. Otur, hesabı da doğru yap. Aşağı yukarı yapma. Şu kadından altınları var, takıları var, şuları var, buları var. Ben ezbereden veriyorum. Ne kadar veriyorsun? Fazla fazla veriyorum. E benim 200 gram altınım var. E, tutuyor diye elim zekatım bin lira, ben veriyorum iki bin lira. Ya olmaz. Niye? Fazla versen cevab olur ama hesabını böyle yapamazsın. Nasılsa fazla biliyorum. Sen bunu gideceksin tarttıracaksın. İnce ayar bütün gramını bulacaksın. Ha 18 ayarın ki kendi fiyatından verilir mi? Verilir. Bu da ayrı bir fetva meselesi. Yani 100 gramı 18 ayar 100 gramı 24 ayar, 22 ayar. E para farkı var. Onu farklılı verebilirsin. Onu kendi hesabından kaç lira ediyorsa ondan kırkta bir. Bunu kendi hesabından. Çünkü biri fazla ediyor. Arada aç, mesafe olabilir. Elli gramda yüz gramda az oynar ama büyük rakamlarda çok büyük oynar. Onun için o hakkın var senin. Ama ben hepsini 22'den veriyorum. Ve daha iyi. Ve ona bir şey demedik. Hesabı doğru yapacaksın. Kaç gram var tartmadım. Tartmadan olur mu ya? Bu ibadettir. Ne diyor İmam-ı Rabbim ben, Takriben yani aşağı yukarı hesaplar caiz değildir diyor. Bunu hesaplamak ibadettir diyor. Ne demek ibadet? Nasıl ki sen teravih'i yıkılarken 20 rekat he? 22-24 kılayım diyerekten ya saymıyorum. Niye saymıyorum? Olsun 30 olsun fark etmez. Ya 34 olsun fark etmez. Ben bir şey demiyorum. Ama sen kıldığın rekata niyet ediyorsun. Bu niyete göre başlıyorsun. Sen bunu hesabını bilmen lazım. Akşamın farzı üç. Dört kırsan olmaz, iki kırsan 3 olmaz. Bu nasıl olacak? Sen onu hani nasıl hesap ediyorsun? 3'e mi kalktım? 4'e mi kalktım? Rekatının hesabı nasıl? Zekatının hesabı da aynı. Sen bunu gramının kuruşuna kadar mesela ne diyor? 2 gram nokta 5. Ne olacak o 5'ten? Ne olacak o 5'ten olur mu? Öbürü de 25, 30 oldu işte. Öbür küpede 15, 45 oldu. Birleştirdin küsuratları, 1 bir gram oldu. Ne demek ne oldu? O kadar da ince değil. Kabre inince görüşürüz. Ne kadar kalın olduğunu. Sopanın ne kadar kalın olduğunu mezarda yedin mi anlarsın? Nasıl zekatı böyle rastgele hesap yapıyorsun? Farz bu, farz. Farz bu. Ben sana demiyorum ki efendim, fakir fukaraya nafile sadakadan bahsetmiyorum sana. Farz bu. Farz ne demek biliyor musun sana? Hakkum malum diyor sana. Onun hakkı diyor. Gidip karşıki bakkaldan buğday çaldın Efendim neyse un çaldın ne kadar hırsızsan orada bir gramın zekatını vermedin o kadar hırsızsın. Niye hırsızsın? E Mevla diyor ki o para senin değil. E ben kazandım. Mevla da diyor ki ben verdim. O zaman hepsini istesem ne yapacaktın? Haddini bir otur aşağı. Seni sıfıra indiririm ha. İndirdin iş sıfıra. Ne katır trilyon eller müflüs oldu dilendi. Sıfıra indiririm seni. Ben senin Allah'ınım. Bu parada kırkta bir fakirin hakkı. Ne demek hakkı? E başkasının hakkını alıp yiyorsun ya. Hırsızsın sen ya. Kasmediyorsun. Allah'ım ya Rabbi, Ne büyük mesuliyetlere girdik ya Rabbim. Onun için zekat vermemek. Kebair günah. Kur'an-ı Kerim'de üç şey, üç şeyden ayrılmadı. Hep beraber zikredildi. Evet. Üç şey dedik. Üç şeyden ayrı zikredilmedi Kur'an-ı Kerim'de. Bu mübarek günde bu konuya yani bir şey hazırlıyorum da o hazırladığımı konuşamıyorum. Sonra başka bir şey konuşuyorum. Onun için Mevla'dan geliyor size bu. Mevla konuşturuyor. Size lazım olan meseleyi konuşturuyor demektir. Onun için zekat konusunu konuşuyorum. Kur'an-ı Azim'de şanda Rabbimiz Tebareke ve Teala "İta'u'llahi, ita'u'r-resul." Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat yani farzlar Sünnet, e, Rasul'e itaat, sünnetler yani hadis-i şeriflerle bildirilenler demektir. İkisine itaat aynı. Rasul'e itaat etmeyen Allah'a itaat etmiş olamaz. Yani hadis-i şerifleri kabul etmeyen Kur'an'ı kabul etmiş olamaz. Bu kadar açık. Ayet sabit. Bütün tefsirlerde Allah'a itaat edin filferaiz farzlarda diyor. Rasul'e itaat edine e, fissünen sünnetlerde diyor. Tabi sünnetlerden maksat nedir? Namazın sünneti gibi bir değil. Ya hadis-i şeriflerde. Çünkü hadis-i şerifler işte namazın farzının rekatına kadar hadis-i şerifler belirlemiş. Yoksa Kur'an'da şeyi bulamıyorsun. Efendim. Öğlenin dört rekat olduğunu bulamıyorsun. Dolayısıyla o sünnet derken sünnet manasında değil. Farzdaki kılınışa kadar farz da ona bağlı, o sünnete bağlı. Farz da hadise bağlı yani. E zekat 40'tan biri Kur'an'da bulamıyorsun. Ekimussalate ve zekate. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin. Şimdi Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Resul'e itaatsız Allah'a itaat kabul edilmiyor. Namazı dosdoğru kılın, zekatı tas tamam verin. Ne buyuruyor? Elala salate zekatele. Zekatını vermeyen adamın namazı yoktur. Kılsa da namazı yoktur. Kılsa da namazı kabul yok şükreden Mevla hiç bir birbirinden ayırmamış. En az 45 yer var. Benim hatırladığım 45 yer var. Nerede namaz orada zekat var. Birlikte zikredilmiştir. E şimdi zekat da işte hayvandan ne koyundan ne kadar deveden ne kadar vesaire mesela işte paradan falan 40'ta bir meselesi. Tabii hayvanlarda değişiyor. O kaç hayvana göre farklı şeyler var. Çoğu insanlar hayvancılıkla uğraşmadı hiç kendi yani ne alakadar eden onu sorabilir. Genel insanlar o konulara girmiyoruz. Kırkta bir genel konudur. Para ve nakit ve altın gibi konulardadır. E şimdi kırkta biri bulabiliyor musun Kur'an'da ayette? Bulamıyorsun. E o zaman ne olacak? He? E, Hadis-i şerife müracaat edeceksin. Hadis-i şerif sana kırkta biri tespit ediyor. Şimdi Rasul'e itaat edin, Allah'a itaattan ayrılmıyor. Neden? Sünnetlerde itaat yani hadis-i şeriflerde Bu hadis-i şerife itibar etmediğin noktada Zekatı verebiliyor musun? Veremiyorsun. Niye 41 bir olduğunu anlamadığın zaman Rastgele nedir? Kaçta kaç Bir şey belli değil. Nasıl vereceksin? Bu süper ne oldu? Hadis-i şerife itaat etmeyen ee, Allah'ın Ayetindeki zekat verin emri icra edemiyor. Eceme edemeyince Ne oldu? İşte Rasul'e itaat etmeyen Allah'a da itaat edemiyor. Çünkü Allah'ın emri Kur'an'da zekattır diyorsan Hadi bul bana kaçta kaç Bulamıyorsan hadis-i şerif işte Rasul'e itaatı niye koydu peşine? Hey gidi hey gidi hey. Şimdi Ali Eren Hoca yazmış bugün. Bir dahaki dergiyi alacağım. O Ali Eren Hoca'nın yazlarını sakın kaybetmeyin. Sizin dilinizde, halk dili konuştuğu için çok akademik akademik adam da akademik yazmıyor. Akademik yazanlar e, ayağa yere değmiyor. Kimse de bir şey anlamıyor. Ne faydası var? Tavsiye ettiğimiz adamlara sonra ne demiş olduk? Ya okumayın bunları dedik. Neden? Öyle bir ak akademik girmiş ki halk bir şey anlamıyor. Yanlışa gideceğiz. Onun için tavsiyemizi geri çektik bir kişiden farkındaysanız. E şimdi bak Ali senelerdir ben beraber yaz beraber yazarız hep. E yazın okuyun diyorum. Şimdi yeni dergide o yazısı çıkabilir. Bu dergi çıktı. Yeni dergide bir dahaki ayda da o yazıyı anca alabiliriz. E bu yazıda yani bugün yazmış benim yazdığım gazetede Bugün yani evet. Iraklı Şii gelmiş, efendim Şiilerin başı mıymış demiş işte bir cemiyetin neyse, Diyanet Reisi'ne. Bizim Diyanet Reisi. Allah selamet versin. Allah Gitmiş de adama demiş ki, orada onu yazıyor bugün, gazetede yazıyor bu. Gitmiş adama demiş ki, Kur'an'da zaten sünnilikte yazmıyor ki demiş. Kur'an'da demiş, Ehl-i Sünnet yazmıyor demiş. Şii de yazmıyor demiş. 13'ün demiş, Böyle demiş, mezhepleri demiş, dinden ileri geçirmeyelim demiş. Bunu bir Diyanet Reisi nasıl der ya? Bu ne büyük bir herzedir yani. Kur'an'da Şia geçmiyor demiş, geçiyor. Şimdi geçirteceğim, okuyacağım şimdi. Kur'an'da eli i sünnet geçmiyor demiş, geçiyor. Onu da okuyacağım şimdi. İki tane ayet okuyacağım sana şimdi, geçmiyor demiş. Şimdi deminden ona geliyorum Ya Kur'an'da velev ki ehli sünnet kelime olarak Geçmiyorsa Dinde yok mu demektir O zaman deminkine geldik Rasul'e itaat etmeyen Allah'a itaat etmedi e, Hadis-i şerifte 73 fırka Buyurmadı mı? 72'si dalalette cehenni küllü'n finnâ Ateşte buyurmadı mı? İbn-i Mace'de geçiyor 6 kaynaktan biri Kurafedi ki bu İlla vahide tek fırka kurtulur kim onlar ya Resulullah? Humullezine alaman ve yemsa. Bugün benim ve sahabemın bulunduğu itikat üzere kıyamete kadar devam edenler, aynı inancı taşıyanlar. Buna sahip olmak için işte iman İslam ilmi halinde ilk bölüm iman bölümü 120 sayfalık güzel okusa bir adam inansa tamam. Ehli sünnet vel cemaat itikadı düzgün olur. Şimdi başkan biz şey buyurdu. El cemaatu açıkça ne buyuruyor? cemaattir. Ehl-i sünnet vel cemaati. ben mi uydurdum? Hadis-i şerifte diyor ki el cemaatü Cemaat ne demek? Sahabenin topluluğu Cumhur Tamam Men fârak cemaate Tirmizi hadisi Kim cemaattan ayrılırsa? Hangi cemaattan? Fatih Camii'nin namaz cemaatından mı? He? Efendim Yeni Camii'nin cemaatından mı? Hangi cemaat? ehl sünnet vel cemaat Bu cemaat kimdir yani? Kim ayrılsa kadre şibrin karış kadar fakat hal alif katel islam Ben demiyorum Muhammed Mustafa buyursun Allah'ım. İslam ipini boynundan çekip atmıştır diyor. İslam ipini hani biz Allah'ın ipiyle bağlıyız ya. Allah'ın kulu ve kölesiyiz ya. Biz Müslümanız ya. O Allah'ın İslam ipidir. Ama bir adam cemaatten karış ayrılsa ipi çıkarttı boğazından İslam'a attı diyor. İllah en yaracağı dönerse tevbesi kabul olur. Bu da Hadis-i Şerif. Tamam şimdi. Ondan sonra feynev men fâregel cemaateşim feynev müncüsâ cehenneme cemaattan bir karış ayrılan cehennem cemaatlerindendir. Bu da Tirmizi'ydi had-i şerif. Hadis i şerif olarak dünya kadar okuyabilirim. Ama ben size okuyacağımı vaat ettim. Ayet olarak ne okuyacağım? Ve ennehâ zâsırâtî mustakîmâ Habibim kullarıma söyle ki işte bu benim yolum dost doğru yoldur. Fettebi'ûhû <gülüyor> O halde siz buna tam manasıyla Tabi olun Ne yaptı bunu bu ati gelince Efendim sallallahu anh, ne yaptı bunu Ne yaptı böyle bir elinde Bastonu vardı ya O bastonu ile kumda zaten çöl kum Oralarda hemen böyle Dümdüz bir çizgi çizdi Ne buyurdu İşte bu Çizgi benim yolumdur Peki ne yaptı sağa sola? Küçük küçük Böyle patika yollar çizdi böyle Bastonuyla çizdi Sahi hadis. Ne buyurdu? Bunlar da şeytanın yollarıdır. Her birinin başında bir şeytan bulunur. Mutezile, Şia, Cebriye, Müşebbiye, Kaderiye, Mürciye. 72 tane var. Hepsinin ismi mevcut kitaplarımızda. Farklı inançlarının sapıklıkları da zikrediliyor. Berettiye yapılmış. E şimdi ayete devam ediyoruz. Bu benim dostum. E İslam'ı kastediyor Hoca Efendi. Buradan ehli sünneti nereden çıkarıyorsun? Ona oyun diyor. Eşlama oyun diyor. Hoca bendi. Şii şey adam Müslüman, Mutezile de Müslüman. Velayette bi usbule yollara uymayın. Ha, burada Yahudiliği kastetmiyor. Burada Hristiyanlığı kastetmiyor. Çünkü onlar yollar değil. Onlar batıl dinler. Burada yollar diyor. Yola uyun, yollara uymayın. Niye? Feteferrakabikumasebili. Yollar sizi benim dost doğru yolumdan ayrı düşürürler. Kaderi inkar edersin, ehli sünnetten çıktın. Onu inkar edersin, dinden çıktın. E ne olacak? Yahudilik, Hristiyanlık kastedilmiyor burada. Ehli sünnet ve cemaat kastediliyor ve yola uyun, ehli sünnete uyun. Yollara uymayın, 72 sapık fırkanın yollarına uymayın diyor. Yoksa Yahudi, Hristiyanlara uymayın dolu ayet var. Onu zaten la'tettekuzül yehude ve nesara evliya. Yahudi, nesara'yı dost tutmayın. Onlar açıkça kaç yerde zikrediliyor? Burada yollar diyor. Ve diyor ki bu yolların her birinin başında bir şeytan bulunur kendisine davet eder. Mutezile'nin mezhebini kendi süslü gösteriyor. Cebriye'yi kendi süslü gösteriyor. Peki, Şia hakkında ayet var mı? Var. Ben onu da okuyacağım dedim sana. Ben şeyleri çok rakamları ezbere bilmem. Hafızlar rakam bilmez. Es-saadul innellezine ve şia. Bu A'raf suresinin son sayfası olabilir. Evet. O kimseler ki dinlerini parçaladılar. Ve kanu oldular şia. Şia kelimesi nedir? Şia kelimesinin çoğuludur, cemizidir. Şia şia oldular. Şia ne demek? Fırka. Ben Ali'nin taraftarıyım. E ben de onun taraftarıyım. Ama ben Ayşe'ye söverim. ...haşa ve kella... Ay, ...Hazreti Ali'nin taraftarı... E, ...olmak için Ebu Bekri Sıddık'a... ...sövmek mi lazım? ...haşa ve kella... ...biz sahabenin de taraftarıyız... ...hepsinin taraftarıyız... ...ama özellikle dendiği zamanda... ...tabii ki Hazreti Ali'nin de taraftarıyız... ...Hazreti Sıddık'ın da taraftarıyız... ...bunlar birbirine çelişir mi? Çelişmez... ...e o zaman ne oldu? ...dinlerini parçaladılar... ...Şialere bölündüler... Şia şey oldu Les fi şey. Habibim senin onlarla hiçbir alakan ilgin, senin dininin, senin yolunun onlarla hiç alakası yoktur diyor Allah. İnneva <gülüyor> amrüm işleri Allah'a kalmış. Tüm mevni etbiyim bir ve Dünyada yaptıklarının karşılığını cezasını bir bir onlara haber vereceğiz. E burada ayet var. Şia hakkında da ayet var. Ehl-i sünnet hakkında da ayet var. Kuranda ehl-i sünnet de geçiyor. Peki sen Kuranda geçmiyor niye göre diyorsun ya? Oturduğun koltuğa mı yaslanarak diyorsun bunu? Kur'an'da nasıl geçmiyor? Bütün Kur'an ve teakku'ur resul fekuzu. Resul ölüm ne verdiyse onu alın diyor. Bütün Kur'an. Resul ne verdiyse onu alın diyor. Kur'an'da El-Sitte'de geçmiyor, e de geçmiyor. Mezheplerimizi dinimizin önüne geçirmeyelim. Mezhep diye bir şey yok. Ehli sünnet dindir. Ehli sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabının itikadıdır. Ehl-i Sünnet'in dışındaki fırkalar sahabenin Ehl-i Rasulullah'ın inancından ayrı görüşlere sapmışlar. Biri bir maddede, biri iki maddede, biri üç maddede. Hepsinin farklı farklı ihtilafları var. Bu ihtilafı kime karşı yapmış? Bana karşı değil. Nakşi tarikatına karşı değil. Anlatabildim mi? Hanefi mezhebine karşı değil, Şafii mezhebine karşı değil. Bu itikadı... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir olarak gelen bütün sahabenin inandığı görüşe karşı sergilemiştir. Bu mezhep ihtilafı değil ki. Kan çıktı, abdest bozuldu, Şafi'de bozulmadı da, Hanefi'de bozuldu. Bu böyle bir konu değil ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor her şey yazılmış, kader haktır. Bunlar diyor efendim, kader Allah'ın yazısı, ilmi yoktur. E nasıl olacak şimdi? Allah diyor, biz Kur'an'ı indirdik ve onun bekçileri, koruyucuları biziz. Mevla Kur'an'da buyuruyor ki Kur'an tamamdır. Şia diyor ki Kur'an eksiktir. Hazreti Osman eli Beyt'in hakkındaki birçok ayeti hasfetmiş, silmiş. Hazreti Osman haddine miymiş ya? Nasıl siler Allah'ın Kur'an'ını? Esen Kur'an'a eksik dediğin anda zaten Kur'an'a çatıyorsun. Burada ihtilaf teferruatta değil ki. En temel meselede ihtilaf var. Sen bu Şialer İmam Rabbani mektubatta İmam Malik koca değil. Bütün ulema evliya diyorlar ki sahabeye buz ediyor bunlar. Sahabeyi sevmiyor. 4-5 sahabe Müslüman geri kalanı mürtet oldu, dinsiz diyor. E sahabenin bu kadarına dinsiz diyenin Kur'an'ı da kalmıyor ki. Çünkü o Kur'an sahabeden geldi. Şahitlikleriyle tasdik edildi. Hadisi de bıraktık. Bizim Kur'an'ımız şu anda sahabenin şahitliğiyle Ezberlikleriyle, yazılarıyla, deve kemiklerine, derilere, ceylan derilerine yazdıklarının toplanmasıyla, Derlenmesiyle mushaf haline geldi. Sahabenin hepsi mürtet olduysa, Kur'an da gitti, din de gitti. O zaman Şiaya nasıl Müslüman diyeceğiz? "Yeğizabimül küffar. Kim sahabeyi sevmezse diyor Allah, kâfirleri çatlatmak için ben bu sahabeyi yetiştirdim." diyor. Kâfirler kızar onlara diyor. Ayet bu. O zaman nasıl diyorsun ki Şiia Kur'an'da yok? Şiia nasıl Kur'an'da yok? Sahabeyi sevmiyor mu sevmiyor? E sahabeyi sevmeyen aşağımıza iftiradan tut on binlerce sahabeyi mürtet kabul eden beş altı sahabe Müslüman kaldı diyen bir zihniyetin bozukluğu Kur'an'da nasıl yok? bir bin var, kafirler sahabeyi sevmez diye ayet var. Nasıl yok şia? Var işte. Allah. Yani Kur'an'da İran bilmem ne şia mezhebi öyle mi yazacaktı yani? Onu mu bir şey söylüyordun? O zaman İran yoktu ki zaten. Yani arkadaşlar, büyük bir rezalet içerisindeyiz. Rasul'e itaat etmeyen Allah'a itaat edemez. Hadislere itikad etmeyen Kur'an'ı anlayamaz, iman edemez. Anladın? Nasıl zekat vermeyenin namazı yoktur? Hadise inanmayanın Kur'an'a imanı yoktur. Kesinlikle yoktur. Hadisi toptan reddedeni konuşuyor. Ama bir hadis var, bu hadis kaynağı nedir, araştırıyor, zayıf mıdır diye, onu konuşmuyorum. Hadis mefhumunu konuşuyorum. Yani bunun içinde Buhari, İbn İsti'me, hepsinin dahil oldu. Bu hadisler hepsinde var. kütüb Sitte hadisleridir. Allah hidayet eylesin bu Diyanet Allah hidayet ıslah eylesin. Bunu. Yazmış oraya. Yani bugün yazmış. Bunu oradan o haber geldi. Daha neler? Ya yani daha neler. Adam biri bugün bu yeni çıkan dergide mutlaka okuyun bu şeyin yani. Temmuz'un. Temmuz'un sayısını. Ali Erhan Hocanın yazdığı. Mutlaka okuyun. Avrupa'ya giden, Almanya'da, Frankfurt'ta bilmem nerede bir üniversite işte adını söylemeyeyim şimdi gülersiniz. biliyorsunuz o adam. Sonra Efendimiz de metheden bir adam da Müslüman e, olduğu olmamış herhal. Onun adına üniversite var ya o üniversitede toplamış şeyi e, efendim gençler ben e, işte diyanetin de şeyi orada ne istiyormuş ki ben orada yoktum ama bütün siteler ve her şeyle belgelemiş. Sitelerin adını da yazmış Ali Erhan Hoca. Yen Dergi'de mutlaka okuyun. Mutlaka öğrenmeniz lazım. Yoksa dinimiz elden gider, mezhebimiz gider, vatanımız da gider. Siz uyuyorsunuz, uyutuluyorsunuz siz. Uyuşturulmuşsunuz. uyaracağız. Aa şimdi orada adam yazmış. Adam ne diyor biliyor musunuz? Ben kanlarım durdu. Resmi de var. Orada vazifeli Avrupa'dan bütün gençler de din adına ilahiyat şubusu hepsi ondan başları yani adam. Diyor ki yani diyor Kur'an'a kutsal kitap demek çok sorumludur diyor. Evet yani yazısı da var, beyanı da var, resmi de var, siteleri de var. E, bu diyor sorunludur diyor. Ve e, yani lafı tam okuyor. Ben kanım dondu durdu ben Ramazan mamazan şaşırttım yani. Biz teravihle uğraşıyoruz, faziletle uğraşıyoruz, zikirle uğraşıyoruz. Efendim diyor... Lütfen demiş Al Eren Hoca. İslam inanç ölçülerine vurarak okuyoruz. Adamın adı Ömer Özsoy. Bak adını verin ve be. ben kimseden korkmam. Belgeler burada. Gidin bakın. Ben ne korkacağım yani? Benim adamla alışverişim yok. İslam anlayışında tartışmasız tek kutsal uluiyettir. Şimdi onu karış onda ihtilaf var. Onda ihtilaf var. Hadis ihtilaf, şu ihtilaf, bu ihtilaf tek kutsal Allah'mış. Kur'an'ı da şimdi Hızara verdiler. Ancak Kur'an'ın Allah kelamı mı yoksa Allah kelamının yansıması mı olduğu son derece tartışmalı olduğundan Kur'an'ı kutsal kitap olarak nitelendirmek daima sorumludur. Bunu diyen kıpkızıl gavurdur. Ve bu reisin de orada olduğu bir toplantı. O tabii şimdi ben yokum diyor. Halbuki oradaysan oradasın ama çıkıp buna ne yapması lazımdı? Red diye yapması lazım. Red diye yapılmayan bir ortamda bulunup da dinlenildiği noktada iştirak sayılır. Ha, biz o görüştedir demiyoruz. Kendisi o görüşte olamaz. Ama işte böyle meseleler var. Burada siteler verilmiş, internetler. Dikkat edin. Ben bunları husucu topluyorum size. Mustafa Özcan hocanın yazılarına da. O İran meseleleri, Şia meseleleri. Bak şimdi ne çıktı? Husî Keravi yasak etmiş. Hadi bakalım şimdi. E şimdi gazetede mübarek adam. Ben size bir gazetede ben yazıyorum. Gazetede okumadığın zaman dünyadan da haberin olmuyor yani. Bir gazetede okuyacaksın yani. E şimdi bunu tabi inceliyoruz ne diyoruz da Mustafa Özcan Hoca yazıyor bunları. Şimdi ne oldu? Etsin bize ne hocam? Zaten herif camiyi yıkıyor. Sahabeyi çıkarıyor mezardan. Yani bunun teravihi yasak etmesi normal falan falan. Değil işte. Ne anlayacaksın şimdi buradan? Kafanı çalıştır on numara kepki demiş. Sen niye kafanı çalıştırmıyorsun? Teravih kimde yok? Şia'da yok. İranlılar ne yapar? Şimdi Suudi Arabistan kızdı da bu Husiler meselesinden ömreyi almıyor onları. Ömrede yoktular bize rahat ettik. Kabe abe rahat etti. Perişandık yoksa. Ramazan'da evvelce oluyorlardı. Ramazan'da ne yapıyorlar? Millet teravih'e giderken bunlar teravih'den çıkarlar. Hiç teravih kılmaz. Niye teravih Hz. Ömer uydurmuş daha haşa? Onun için teravih onlarda yokmuş neyse. Şimdi bu IŞİD'in teravihi yasak etmesine ne anlatınız? Bunların da damarının aslında ne var? Zaten Amerika'nın kurdurması, ettirmesi yeni Orta Doğu projesi büyük Orta Doğu projesi ikinci İsrail devleti dibimizde efendim bir İsrail kuruluyor yani o PYD, MYD, PKK bunların hepsi İsrail bunlar tamamen İsrail'e bağlı e şimdi işte onu Türkmenleri sürüyorlar, Arapları kaçırıyorlar ...Amerika'nın desteğiyle, yukarıdan bombalanmasıyla beraber... ...orada o kadar gariban, Müslüman veya Müslüman olmasın... ...millet perişan, kesiliyor, asılıyor, oralara yardım eden yok... ...bizim dibimizde, oraları sade bombalayıp da kanton oluşturacaklar... ...onları birleştirecekler... ...efendim ondan sonra ne oldu? Kürt devleti kurdurdu Suriye'de... ...onu kurdurunca ne oldu o? İkinci İsrail oldu... ...ikinci İsrail geldi dibimize, komşu oldu... Ondan sonra sen orada PKK ile uğraşmayacaksın ki. Sen Yahudi ile çalışacaksın. Sen Yahudi ile nasıl bahsedersin? Erbakan Hoca bunu 92'de söylüyor. Meclis konuşması. Girin internete. Bakın rahmetlinin ruhuna bir rahmetle bizden okuyun. Bakın Ramazan'da rahmet istedi. 92'de adamın mecliste konuştuğu öngören adam, lider adam, deha adam. O adamın konuştuğu şimdi tek tek oluyor. Hatta de demişler ki o zaman "Ya sen burada koca Türkiye devleti var. E, bunu nerede diyor? Bir Amerikalı yetkili Riyad'da mı? Nerede? Suudi Arabistan'da röportaj yapıyor bir gazeteciyle. O röportajdan çıkartıyor bunu. Ya diyorlar ki burada bunu kurdursam bile Türkiye'nin bu kadar silahlar varsa şey bu böyle olur mu? Yaşar mı? Yok diyor. Onlara da çok güçlü silahlar verilecek. Hatta Türkiye'den fazla silah onlara da verilecek." Peki e, biz bunlarla barışır mıyız, şey eder miyiz? E i̇şte onları size sevdirecekler diyor. Kaynaştıracaklar sizi diyor. Kaynaştıracaklar. E ne olacak? E, Yahudi ile oldun iç içe. Burada olan zavallı Müslüman Kürtler olacak. E bize de olacak. Kürt'ü, Türkiye hepimizin vatanımız bir. E, burada zarar görecek. Orada ne belalar ne belalar. Ama şimdi bak kardeşim mezhepte hassasiyet göstermezsen dinine sağlam durmazsan vatanında kalmaz evvela din iman, itikat, ehli sünnet bu hassasiyeti taze tuttuğumuz sürece Allah vatanımızı bize bağışlayacak ama zaten adamın dini mezhebi kutsalları kalmadığı zaman o adam zaten ne var yarıyı da verelim eyalet olsun orada orayı yönetsin bilmem ne bilmem ne Ermeniden özür dileyelim bilmem neyi kabul edelim yağmasanın böreği zaten miras yedi kolay satar yani miras yedi kolay satar o Çanakkale öyle mi oldu adamlar geri dönemediler bütün Allah yolunda şehit oldular vatan için e sen şimdi bu memleket nereye gidiyor ya bu vaziyet nedir bunları okuyun burada reddiye yapmış Ko bahse konu sempozyumdaki konuşmacılar bu konuyu diyor e sonra Ahmet Akgündüz Hoca da e, tenkit etmiş bunu Sonra Ebu Bekir Sifil Hoca da tenkit etti diyor. Yani bu konuyu sadece ben bilmiyorum diyor. Yani bilenler var demek istiyor. Allah reddiye yapanlardan razı olsun. Ben duacıyım. Reddiye yapmak lazım. Ben tabii bu işleri takip edemiyorum. Konferans, bilmem ne, sempozyum bir şeyler. Ben onların vaktim yok. Allah'tan bu Hoca bu işleri takip ediyorlar da bu işin nereden... E bu adama bırakılmış masrafını Diyanet Vakfı üstleniyor. Ondan sonra orada yüz civarında Müslüman öğrenci okuyor. Bu adam da bunların başına getirilmiş. Bu adam da bunların başına getirilmiş falan efendim vesaire vesaire. Bu ne işti? Nereye gideceğiz? E bugün mesela yine bir haber araştırma, bir dernek araştırması yani. İmam hatiplerde namaz kılma oranı %25. Zaten namaz kılma oranı genel Türkiye'de %25 diyor yani. Genelle tıpatıp uygun. E bunun bir farkı olacaktı. E bu sefer ne olacak arkadaş? Sen gelip kutsallık bir tek Allah kaldı, Kur'an'da bile tartışma var diye bu hocalar böyle konuşursa, bu çocuklar efendim namaz, zekat, yarın bir gün mezhep, farz, vacip kalır mı yahu? Ey ya Rabbi Ramazan şerif ümmetine acı bu millete ya Rabbi. Osmanlı ecdadımızın bize kadar böldürmeden, parçalatmadan, değiştirmeden, tahrife, tahhire, tebdile uğratmadan getirdiği Ehl-i Sünnet mezebini, o bize get miras bıraktıkları itikadı bizim de çocuklarımıza ve ondan sonraki nesillere kadar ulaştıracak şekilde çalışmamızı nasip eyle yavrum. Amin. Bizi gevşeklikten muhafazayla ya Söz verin bak okuyacaksınız bu yazıları. Bunları yayacaksınız. Bak şu adam yanlış görüşte. Şu adam şöyle, bu adam be, bak bu görüş var. Şimdi yarın bu görüş patlayacak ortalığa. Ne demek Ehl-i Sünnet Kur'an'da yok ya? var. Şimdi bu üçeye geldik oradan. Şimdi namazı kılın zekatı verin. Zekatı yoksa diyor namazı kabul değil. E nerede zekatı kaçta bir? Kur'an'da yok. 40'ta bir Kur'an'da yok. Peki sayın başkan. Zekat hadiste var, Kur'an'da yok. ne yapacağız? Oturma hadisi kabul etcen. Hadisi kabul ettin mi? Zaten El-İstifet vel Cemaat adıyla sanıyla bütün hadislerde ortada Duruyor sapık fırkaların tek tek isimleriyle Ebu Davud hadisinde kaderi yemezemini söylüyor kaderi inkar edenler vesaire vesaire. Şiha'yı söylüyor birçok ad-i şeriflerde beyan ediyor sahabeme buz edenler gelecek. Hepsi beyan ediliyor. Hazreti Ali e beyan ediyor ey Ali senden sebep iki kısım helak olacak. Bir seni hiç sevmeyenler bir de seni çok sevip de yoldan çıkanlar olacak diyor. Hazreti Ali e beyan ediyor. O da bildiriyor bunu. Benden sebep iki zümre helak oldu diyor. Bir beni bana buz edenler şu Hz. Ali'ye buz etmek, Resulullah'a buğz etmek sallallahu aleyhi ve sellem haşa. Ama bir de beni aşırı sevenler. Ne gibi diyor? Ey Ali diyor sen İsa'ya benziyorsun İsa aleyhisselama diyor. Kimisi anasına iftira ettiler ona veledi zina dediler haşa ve kella. Kimisi de ilah dediler efendim, üç ilahtan biri dediler. Allah doğurdu oğlu dediler. Ey Ali aynı sen ona benziyorsun diyor. İki kısımda helak oldu dinden çıktı diyor. Yani bir kısmı çok sevecek Hepten peygamber yerine koyan var Bütün sahabeden üstün bir de bir şey değil Efendim e, Ondan başka hiç Resulullah'ın Vasisi yok, İslam'ın şey yok Yanlış Bu kadar halifeler bıraktı bize Sallallahu teala aleyhi ve sellem ya, hulefa, hadislerde halifelerime Sarılın diyor, o zaman tek halife söylerdi Değil mi? Aleyküm sünneti Ve sünnetil hulefâir Raşidin Halifeler diyor, o zaman tek olurdu ya sen bunu Nereden uyduruyorsun böyle bir şey? Dinde olmayan bir şey uyduruyorsun. Üçüncüsü ne? Birbirinden ayrılmayan. Ne buyuruyor Mevla? Ve kaza rabbuke ella tabudu illa yahu ve bil deniyor yani Rabbim karar verdi. Ancak bana tapacaksınız. Ana babaya da iyilik yapacaksınız. Yani ana babasına iyi davranmayanın Allah'a ibadeti kabul edilmiyor. Bunların üçü Kur'an-ı Kerim'de hep bir arada zikrediliyor. O zaman Allah'ın ayırmadığını ayıranlar kendileri hak yoldan ayrılırlar, cehennem cemaatlerine katılırlar. Allah cümlemizi muhafaza eder. Şimdi zekat dedim. He onun için. Şimdi nereden geldik? Ta geriden toparlarsak benim dostlarım, müttaki kullarım günah işlemezler buyurmuyor. Günah işleyebilirler. Ama isteyerek değil, düşerler günah. Ama ne yapmazlar? O günahta ısrar etmezler. Belliğini defa alıp fahisheten ki cennet bunlara hazır. Büyük günahaya da düşmüş olabilir. Evzale <gülüyor> muenfusuym. Yahut nefislerine zulmettiler. Bu da küçük günah diyor tefsirler. Çünkü Yahut diyor. Öbür türlü zaten büyük günahta nefse zulümdü. Buna niye Yahut diyor? Yahut deyince ne olur? İki şıklı mesele var. Büyük günahta iştese, küçük günahta iştese. Yani nam -e kadının bir güzelliğine, şehvet nazarıyla bir bakmak. Bu tabii ki zina gibi bir büyük günah değil. Değil ama onun da ne yapılması lazım? Hemen e, tevbe istiğfarla telafisi lazım. Yoksa ne var yani gelene geçene bakarım ne yaptım yani efendim, parmak mı attım kardeşim? E kardeşim sen ne biçim hareket yapıyorsun? Sen oradan göz, şehvet nazarıyla haramlan bakıyorsun. E ne gözle baktığımı sen ne biliyor? Ya ben sana karışmıyorum ne gözle baktığını. Ben senin nereye baktığını da bilmiyorum. Belki sağa bakarken solu görüyorsundur. Senin gözün farklıdır. Beni alakadar etmiyor zaten. Ama sen eğer şehvet nazarıyla baktıysan, küçük günah diyorum. Küçük derken e, küçümsemek için küçük demiyorum. Yani tasnifte de, zina gibi değil. Cezası da ona göre değil. Eşyeni bunu gelsen desen ki, Allahü ben bir kadına namerdeme şehvetle baktım, doya doya da baktım beş dakika. E şimdi ne olacak ben ne yapacağım Ya Resulallah desen sana gel de sana Beş sopa atayım demez Çünkü neden istiğfar et der. Ama zina olsa bu Ne oluyor durum değişiyor i̇şte Evlilik geçirmiş misin geçirmemiş misin Muhsan mısın gayri muhsan mısın O zaman ya yüz sopadır veya taşlanmak Rejimi var bunun eşin nasıl bunu Bir yere koyarsın Onun için büyük günah işleseler Veya küçük günah işleseler Zekarullah'e hemen Allah Onların aklına gelir Aman ya Rabbi, ben ne ettim ya, Senin, sen beni görüyorsun, senin gördüğünden gaflet ettim. Onun için hiçbir Müslüman hiçbir günahı bilerek işlemez diyorlar. Halbuki bilerek işliyor da, kasıtlı işliyor. Bilerek işlemez şu demek, Allah'ın büyüklüğünü bilerek işlemez. Yani ne demek? O anda onun azametini unutmuştur. Çünkü Allah'ın azametinden gaflet etmese, yani... E, bir arkadaşı bakarken yapamıyor o günahı çocuk varken yanında yapamadığı günahı nasıl Allah'ın gördüğü yerde yapıyor o zaman burada mutlaka gaflet arz oluyor zaten öbür türlü de yani iki şıkkı var sen inanmıyor musun Allah'ın seni gördüğüne estağfurullah inanmasam kafir olacağım şimdi peki e, görüyor musun seni görüyor nasıl Allah görürken bunu yapıyorsun bundan çıkılmaz yani İmam Rabbani diyor ya bu, burada bir ikilem var ki ikisi de birbirinden beter yani o zaman bunun çözümü nedir? Hani ayetlerde diyor ya "Men yerabbekel elledine amilü's suu bi cehaletin." Bak şimdi bir ayet daha söylüyorum. Bazı mollalar diyorlarmış hocanın konuşmaları ilmi değil biz dinlemiyoruz. Onlar çok evliya olmuşlar da bizim mollalardan falan. Hayda evet, ilimden ne anlıyorlarsa. Bak şimdi çok acayip bir ayet. Bu ayete mana verirsen canın çıkar, yanlış mana verirsen. Çünkü diyor kötülüğü cehaletle işleyip de sonra tevbe edenlere "in yerabbekem badiya" لَغَفُورُ الرَّحِيمُ رَبِّنَ Afedicidir diyor ya, şimdi bu sefer buraya manayı doğru veremezsen ne oldu? Bir cehaletin. Onun günah olduğunu bilmeden yapmış da sonra günah olduğunu anlamış da tevbe ederse, af olur manasına gelirse hepimiz yandık. Çünkü neden? Yaptığımız günahları günah olarak biliyoruz biz. Hiç günah olduğunu duymamışa tevbe kapısı açılıyor. Bizim gibi bilenler tevbesiz kalıyor. Hepimiz helak olduk. Hadi manana ver aete şimdi. Bir cehaletin diyor. Bu işler kolay değil. Kur'an'da 2-3 yerde geçer bu. En az 2 yerde ben bir hatırlıyorum şimdi. O zaman müfessirsiz olmaz. Hocanın hocası kitaptır buyururdu Efendi Hazretleri. Müfessirler, Beyzaviler, Nesefiler olmadan adım atamazsın. Sen ne konuşuyorsun ya? Alimler ne anlattılar burada? Bir cehaletinde o günahın günah olduğunu bilmemek, bilmeyerek demek cehaletten kasıt değil. Ya nedir? Allah'ın ne büyük olduğunu ve onu gördüğünü bilmeden. Anladın mı? O cehalet neyi kast ediyor? Allah'ın azametini bilmemek. Çünkü Allah'ın büyüklüğünü bilen adam o günah yapamaz. Onu gördüğü görü yerde yapamaz. Demek o zaman bir kişi bir günah işliyorsa, ister ulema olsun, ister evliya olsun, ister sahabe olsun. Yani bir günah işlediyse mutlaka cehaletle işlemiştir. Onun için tevbe kapısı açıktır. Ne demek cialetle işlemiştir? Allah'ın büyüklüğü noktasında o anda gaflettedir. O anda gafleti olmasa nasıl el uzatacak harama? Nasıl yalan konuşacak? Nasıl kıymet edecek? Nasıl namereme bakacak yani? Kainatı yaradan Allah o yüceliğiyle seni görüyor. Elbette sen o anda cahil durumdasın ki o anda unuttun Allah'ın seni gördüğünü. Zaten demin dedim aklın üçte ikisi gider meselesi. Kafan başında değilken sen bunu yapıyorsun. Ama bu demek değil ki sana morfin uyuşturucu kullandırdılar da sana hapına şeyine, suyuna hap şey koydular içeceğine bayılttılar manasında da değil. İradesiz değil. İradeli. Ama marifet üzere değil. Yani Allah'ı bilirken değil, Kihalet üzere. Yani ne demek? Allah'ın azametinden gaflet var. Gaflet olmasa sen bu günahı yapamazsın. Onun için benim kullarım diyor. Dostlarım diyor bak müttakiler diyor bu sıfatlar müttaki ya bu nasıl müttaki Hoca Efendi? Üste müttaki diyor haramdan sakınan altta da büyük veya küçük günah yapsa diyor e kardeşim büyük veya küçük günah yapmayanlar benim müttaki kullarım derse peygamberlerin dışında kimse kalmıyor o zaman mevla kapı açıyor e benim müttaki farkı ne ne demek farkı ne adam her nane yiyor bir kere estağfurullah demiyor farkı o Zekarullah'a bunlar hemen Allah'a hatırlıyor Şimdi Zekarullah'a Yani o günah anında gaflet var ya Günah bittikten sonra Gaflet biraz geçiyor Eyvah Kaç kere söz verdik Allah Kaç kere düşündük Mevla'yı Ne oldu şimdi bu işe nasıl düştük biz ya Hele bu gıybet işi Meclis dağılınca aklımız başımıza zor geliyor Ne konuştuk biz ya Kaç gündür gıybet dedikoddan bahsediyorduk Aa yine geçen gece oturduk çay içerken kaç kişiyi çekiştirdik? Eyvah! Daha geçen gün konuştuk. Ama yine yaptık bugün. Nasıl olacak bizim durumumuz? Hemen Allah'a hatırlıyorlar. Ümit kesmek yok. Festeğferu. Festeğferu demek hemen peşi sıra mağfiret istiyorlar. Lidhunubihim. Günahları için. Hemen Allah Teala'dan mağfiret dileniyorlar. Ya Rabbi bize affet. Estağfirullah diyorlar. Estağfirullah Ali diyorlar. Estağfirullah aleyhiz. Işte Ramazan'da dört hasleti şok yapın dedik. Ha dergi de değişti ama sizin elinizdekiler 84'te yine o dua. Bunda da sayfayı başına kapağı yazdık zaten. Dün yazmamış ki Bakarım bunda da söylerim yarın sayfasını. Dörtlü yaptık. Dördü bir arada. He? Dörtlü. Dördü bir arada lazım şimdi bize. Ramazan'dayız. Beşi birli lazım değil. He? Dördü birli lazım şimdi bize. Tamam kardeşim. Kelime-i şehadet. İstiğfar, cennet istemek, cehennemden sığınmak. O hadise gelecektim, gelemedim. Başından başka Selah'cığım, önümü açtıklarımın hiçbirini okuyamadım. Ama Mevla neleri murad ettiyse, bu milletin ihtiyacı nelerse onları duyurtuyor. Onun için hemen istiğfar ederler. Hemen günahlar için mağfiret isterler. Ve men yegfiru zünube illallah. Hemen araya muhterize cümlesi girmiş. Ne buyuruyor? Zaten günahları Allah'tan başka kim affedebilir? Kurban olduğum affetmeyi kendi fazileti olarak, kendi vasfı olarak, üstün sıfatı olarak zikrediyor. E şimdi sen Allah Teala'nın bu sıfatını mı Allah'tan almak istiyorsun? Günahsızlık kime mahsus? E günah işleyeceksin ki Mevla'da, "E benden başka kim affedebilir? Gel seni affedeyim." diyecek. Seviyor bunu. İstiyor bunu Mevla. Ama sen aksi katır gibi Allah'a direnişe geçersen ben yaparım da Afta istemem. E kim oluyorsun? Gücün ne? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا Yaptıklarında ısrarcı olmazlar. Buraya dikkat. Yani ne oldu burada? Ma اَصَرَ مَنْ اِسْتَغْفَرَ eden günahta ısrar etmiş olmaz. Af istiyorsa. Demek ki bir daha yapmama niyetiyle af istiyor zaten. Yoksa Allah'la dalga geçmek olur. Haşa. Pişman olacak. ve <gülüyor> Aynı gün, yetmiş kere aynı günaha dönse... Her seferinde de gerçekten pişman olsa yani yapma ya ya Rabbel alemi yine mi düştük ya. Pişmanım Allah'ım dese 70 kere aynı günaha dönse bile af isteyen ısrarcı sayılmaz. La sagayratu <gülüyor> ma'l ısrar ve la kebiretu istiğfar. Israr edenden küçük günah kalmaz. E, efendim la e, sagayratu ma'l ısrar edenin küçük günah kalmaz. Niye büyük olur? Devam ediyor ya küçük küçük küçük oldu büyük. İstiğfar edenin büyük günah kalmaz. Ne kadar da büyük olsa Allah'ın affı daha büyük. Ne oldu? Büyük günah siler. Mevla Teala affedebilir. Zinayı da affeder. Mevla içki içmeyi de affeder. Yani tevbe eden, pişman olan bir daha dönmeyeceğim. Allah Teala kapıyı açmış. Kimse kapısını kapatmamış. Kurban olduğum tebareke teala. Ezan mı oldu? Bu saat yine şey ha. Geri. Evet. E onlara ayar yapın. Ben de ondan sonra size ortadan bir konuşurken e, bir de bakıyorum ezan okunuyor. Evet 8. günün teravisini söyleyeyim. Yarın yine öbür hadis-i şerif kaldığımızdan devam edeceğiz. Bu mübarek gece 8. gecedir. Bedir savaşına katılmış gibi. Bu mübarek gecenin teravisi Bedir savaşına katılmışların ecrine nail olur. Hemen sahabe gibi Bedir şehidiyim deme yani. Ama bu mükafat var. İbrahim Aleyhisselam'a lütfettiği dostluk makamını ihsan buyurur. İnşallah Rabbim dostlarına ilhak eylesin. Amin. Düşmanlarından olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Zekatla ilgili soruları sorun. Fetva yerle telefonlarına arayın. Nisabınızı, hesabınızı yapın. Efendim gündüzü hesabınızı, gramınızı ayarlayın. Zekatı şimdiden ayırın. Ama Ramazan'ı ben itibar ettim. Geride ne zaman zengin oldum bilmiyorum diyorsanız bir senelik, bir kere Ömründe bir kere, bir senelik fazla zekat verin. Allah Teala kabule karin eylesin. hayırlı muratlarımıza nail eylesin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü estağfirullah alledzi la ilahe illahü el hayyel kayyume ve çubu ile Allahümme inni eselükel cenne ve a'udzu bike minennâr Ya azim, ya azim. أنت إلهي لا إله غيرك اغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم جل جلا